Cingöz Recai Edebiyatta ve sinemada polisiye Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havis'in Merhaba, Cingöz Recai programına hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Irmak. Bugün aslında hazır yaz tatili öncesi yanınıza almak isteyeceğiniz dedektif türündeki yeni çıkan kitaplardan ve Edgar ödüllerinden bahsedeceğiz ama tabii ki bu türün takipçileri ve özellikle besatçiye şey hayranları pazar günkü sezon finalini kaçırmamışlardır. Biz de tabii ki izledik ve gerçekten inanılmaz bir final bölümüydü. Şimdi Besatçay dizisinde genelde yani iki tür giden bir olay akışı var. Bir Besatçay'ın kendi kızının katilini aradığı olay örgüsü. Ama aynı zamanda da her bölüme özel e, gelişen e, cinayetlerin e, çözümüyle ilgili bir olay örgüsü. Bu her bölümdeki cinayetlerin e, suçlusunu bulmak o kadar da zor olmuyor. Bunlar Hı -hı. tahmin edilebiliyor ama bu aslında kendisi kendisiyle ilgili olan ve kendi kızının... Gizem'ini çözmeye çalıştığı genel olay örgüsü kesinlikle hiç beklenmedik bir şekilde bitti. Yani şöyle ki hani eminim takipçiler de izlemişlerdir artık bu sır değil. Sır değil. Yani Besat kızının katili Besat kendi kızı çıktı. Ve hmm. e, bu kesinlikle hiç beklenmedik bir şeydi. O yüzden de biz e, zaten uzun zamandır Emrah Serbest ile iletişim kurmaya çalışıyorduk. Ve kendisiyle telefonla görüştük şu an. Ankara'da Besaç'ın film çekimlerine devam ediyorlarmış ancak yakın zamanda İstanbul'a gelecek ve programımızda ağırlayacağız Söz İnşallah. verdi. Evet, <gülüyor> evet. İnşallah ee, onunla da konuşma evet. şansını bulacağız Besaç'ın. Seni tatmin eden bir final bölümü oldu mu? Yani e, çok çok şaşırtıcıydı, acayip tatmin oldum yani ve e, hiç beklenmedik bir şeydi. Hani bizim şimdiye kadar bütün tartıştığımız şeyler orada vardı. Hani aslında. Katil gözümüzün önündedir. Her zaman en yakınında Behzat'ın. Ve hiçbir zaman onun katil olduğunu aklımıza bile gelmedi asla. Çünkü hani Şule Jale, Berna diye geçen aslında onların Şule dedikleri karakter. Hı hı. Her zaman Behzat'ın yanında artık kızını kaybettikten sonra manevi kızı gibi. Ama gerçekten kızıymış. Hı hı. Ve en başından beri de aslında Behzat'a taşınması hepsi bir kurgu. Hı hı. Ve kızını... Katil oymuş Hı -hı. kıskançlıktan dolayı öldürmüş ve o yüzden de hani biz gerçekten şok olduk Hı -hı. Ee, ve Hı -hı. çok güzel bir şekilde kurgulanmıştı o final sahnesi yani e, evet. ka katilinin kızının e, katilini bir işte çuvalın içinde ve çu çuvalı açtığında e, karşımızda Şule'yi görmek şok ediciydi bütün aslında çok fazla fanatiği olan bir dizi ve evet. seneye de sanırım herkes sezonun tekrar kesinlikle, açılmasını bekleyecek. Kesinlikle, Türkiye'de de gerçekten hani çok iyi kalitede bir polisiye dizinin yapılacağını kesinlikle. görmüş olduk. Şimdi biraz taklitleri çıkmaya başladı sanırım. Başka kanallarda ona benzeyen işte Karakol falan evet, gibi. Evet, evet, evet. Tabii ama aynı şeyi tutturabilir mi bilmiyoruz. Evet. Demin de sen bahsettin bir Edgar ödülleri var. Ee, aslında e, Nisan'da verilen bir evet. ödül ama e, biz hani tatil öncesi belki dinleyicilerimiz e, okuyacak kitap arıyordur. Diye. E, o, o ödüllerden bahsedelim. Bu arada yeni çıkan Türkçe'ye çevrilmiş kitaplardan bahsedelim. E, hani hep daha teorik kısmına değiniyoruz işte motiflerden bahsediyoruz karakterlerden bahsediyoruz. Bu sefer de daha güncel bir şey yapalım e, diye düşündük. Yani ee, istersen Edgar ödülleri nedir ondan bir evet. başla. Evet e, bu Edgar ödülleri Amerika'da verilen e, ve her yılın bahar ayında verilen Mr. Writers of America denen bir topluluğun verdiği ödüller ama e, Edgar ödülleri bu türe e, dedektif romanı türüne ödül veren tek ödüller. Kurum değil bunun dışında Agatha ödülleri veriliyor Antony ödülleri veriliyor, veriliyor Nero ödülleri veriliyor Barry ödülleri veriliyor yani e, yurt dışında bu yazın türü hem e, okuyucular tarafından çok tercih edildiği için hem de hı hı. okuması çok zevkli olduğu için bu tür ödüllerle çok fazla desteklenen bir tür ve bu tür ödüllerde e, yazarları e, oldukça fazla motive ediyor söylediğimiz gibi her yılın bahar ayında e, veriliyor. Ee, ve e, bu bir ödül töreniyle veriliyor ve bu yıl zannedersem 65.siz düzenlendi. Hı hı. Ee, 55 senesinden beri sanırım. 1955 senesinden beri veriliyor ve her yıl bu tören görkemli bir şölenle e, sahiplerini buluyor. Bu yılda bu şölen dediğimiz gibi 28 Nisan'da New York'ta e, Grand Hyatt Otel'de gerçekleşti. Peki bu süreç nasıl işliyor? Adından da anlaşılacağı gibi tabii ki bu Edgar ödüllerinin Alan Poe ile bir ilişkisi var. Ve öyle ki adaylar Edgar Alan Poe'nun 202. doğum gününde duyuruldu. Yani her yıl Edgar Alan Poe'nun doğum günde duyuruluyor. Ödül verilen kategorilerde şöyle en iyi roman, en iyi ilk roman, en iyi fact crime, en iyi kurgu dışı roman ödülü, en iyi biyografik ve e, Critical Roman en iyi kısa hikaye en iyi çocuk romanı en iyi genç yetişkin e, romanı en iyi tiyatro oyunu en iyi film de veriliyor ama i̇ki senedir, son iki senedir verilmemiş en iyi televizyon dizisi bölümü bunların dışında da bazı özel ödüller var e, Grand Master büyük usta ödülü en gibi ya da Raven ödülleri gibi. Kuzgun, gene Edgar Allan Poe'nun şiirinden. Evet. E e e ve bu ödül töreninden bir gün önce de bir sempozyum düzenleniyor ve sempozyumun konu başlıkları mesela bu yılkiler oldukça ilginç işte ve hani bu tür için önemli konu başlıkları yazarlara ilham veren ve yazar olmalarını motive eden kitaplar e sektör profesyonelleriyle yayın hayatının e dedektif türünün yayın hayatının e geleceğinin tartışılması roman yazma teknikleri. Çocuk ve genç romanları e, yazarlarının bu türe bakışı e, ve bu sempozyuma katılanlar da daha önce Edgar e, ödülü alanlar ya da bu ödüle e, aday gösterilenler oluyor. Hı. E, aslında e, listede çok fazla isim var ve tarihi boyunca da çok e, enteresan hani e, ya da enteresan değil ama gerçekten iyi yazarlar da ödülü kazanmış. E, bütün bu eserlerin hepsi Türkçe'ye çevrilmemiş maalesef. Evet. Özellikle... E, bu ıı, son büyük usta ödülünü alan ıı, Sara ıı, Paretsky bu sene almış ve hı hı. Iı, bu ıı, kadın dedektiflik yazarı bir kadın özel dedektif karakteri var. Ee, Varşovski hı hı. ve bu karakter hani çok bağımsız, sert ama bir o kadar da eğlenceyi seven bir karakter ve e, genelde kadının dedektif romanındaki rolü ve imgesini değiştirdiği söyleniyor Sara Paretskin'in ve bu sene büyük usta ödülünü kazandı fakat e, maalesef dilimize çevrilmemiş hı hı. E, geçen senenin grandma, e, büyük ustası Dorothy e, Gilman'da çevrilmemiş yani aslında yayıncılar e, çevirebilecekleri e, çok şey var bir de e, tabii ki e, Edgar ödüllerinin tarihindeki enteresan hani kazananlardan bahsetmeden önce e, biraz da hani e, aklımıza hani gelen böyle yeni çıkan romanlara ben bir değinmek istiyorum sonra Evdara tekrar döneriz e, biliyorsun son e, senelerde bir e, kuzeyli İsveç özellikle İsveç e, polisiyesinde bir e, inanılmaz patlama yaşanıyor. Ee, ve e, aramızda bazı şanslı insanlar var ki Millenium üçlemesini hala <gülüyor> okumamış e, Ejderha Dövmeli Kızla Başlayan Stieg üçlemesi Onu okumamış o şanslı insanlar bu yaz kayıfla okuyabilir maalesef biz o şanslı insanlardan değiliz e, Fakat gerçekten hani e, bu kuzeyden çıkan e, polisiyeye meraklıysanız çok fazla da e, ...isim var aslında okuyabileceğimiz. Mesela Henning Mankell var. E, Kurt Wallander sevisi var. Bu da e, dilimize çevrilmiş. Hatta e, son olarak BBC'de... E, ...yayınlanan... ...hatta Türkiye'de de CNBC'ye de yayınlanan... ...Kenneth Branagh'ın oynadığı... ...Wallander diye de Hı -hı. bir dizisi çıktı. E, i̇şte yine... ...İsveçli Hakan Nesler var. O da çok satanlardan. E, üç kere en iyi İsveç Polisi'ye roman önerilini kazanmış. E, Ve... E, aslında 60'lardan beri bu İsveç'in e, polisiyedeki rolü e, ön planda. E, Martin Beck serisi var ve Pervallu ve Maj Sjo Sjo Sjoval e, söyleyemedim <gülüyor> tam herhalde ama e, bir çift. Bu çift e, karı koca. Bunların yazdığı seriler var. 1971 Edgar en iyi roman ödülünü de kazandı Martin Beck serisinin o kitabı. Dilimize de çevrilmiş işte kanaldaki ölü, duman olan adam, balkondaki adam, gülen polis, kayıp itfaiye arabası, oteldeki cinayet. Ve bu hani 60'lardan beri aslında İsveç İsveç'in çok ön planda olduğunu görüyoruz. Ama... Bu yandan da işte Norveçlilerin de eli boş durmadı. Yani Norveçliler de oturmuyor. Ee, Joe Nesbo şimdi çok ön plana çıkan bir yazar. Ee, ki gene e, Edgar Odin'e o da aday oldu ee, geçtiğimiz senelerde. O da sürekli çok satanlar üreten bir yazar ve Harry Hall isimli bir e, sert dedektif e, karakteri ve onun serisinden e, onun serisini e, yazıyor. Dilimize de koridor yayıncılık tarafından kazandırılmış iki kitabı var. E, Kızıl Gergedan ve şeytan yıldızı yine aynen bu e, dedektif Harry Hall'un... E, hikayeleri e, Norveç'te bu var e, Danimarka'da Bayan Smilla ve Karlar Peter Hogg'un 1992 kitabı gene çok satanlar e, yani Nor aslında bu kuzey ülkelerin inanılmaz e, bir e, polisiyeye katkısı olduğunu söyleyebiliriz Kesinlikle. tarih boyunca da böyle e, bu yani aslında çok belki genelleme yapmak doğru olmaz ama bir sürü insan bunun iklimle bağlantılı olduğunu, olduğunu söylüyor. Soğuk ve katı bir toprak tabii ki. Onun etkisi büyük. Ee, tabii filmlerine de bakacak olursak. Mesela Ingmar Bergman'da evet, İsveçli. Evet, evet. Yani e, hani e, dogma akımı mesela gene kuzeyli Kuzey Avrupalı yönetmenler tarafından oluşturulmuş bir akım. E, bu e, sırf ama ben iklimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, mesela Stiglars'ın üçlemesinde okuduğumuz e, bazı toplumsal ve tarihsel bir yapıların da polisiyenin çıkmasına çok elverişli olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte bu Stiglars'ın bahsettiğimiz milyar müjdemesi bir de en son e, Anders Roslund ve Berg Hellstorm'un işte 3 Saniye kitabı var. O da herhalde çeviriye hazırlanıyordur. Çünkü çok satanlar kitabındandı. E, i̇kilinin önceki kitabı Canavar. Zaten Pegasus yayınları tarafından çevrilmiş. Mesela bu kitaplarda hep bir derin devlet ve devletin içinde örgütlenmiş bir işte e, neonazi e, hı hı. ya da gizli bir yeraltı örgütlenmesi yani aslında hani sosyal refah devletinin altında bu kuzeyli ülkelerin e, çok enteresan ve e, politik olarak gerilimli aslında bir e, yapısı var ve belki o politik gerilim e, romanlara da bu şekilde aksediyor ve e, işte genelde hani romanlarda e, işte Ejderha Dövmeli Kızı da olsun ya da üç e, saniye gibi romanlarda olsun e, vahşetin boyutları da e, bayağı yükselebiliyor yani hani bunun tasvirleri de e, artıyor o yüzden e, hani böyle bir enteresan durum söz konusu e, bir de tabi bir kere zaten bu polisiye geleneği yerleşince bundan sonra da yazarlar her zaman e, devam ediyor aslında hani Edgar ödülleri gibi İskandinav en iyi işte polisiye ödülü var işte İsveç en iyi İsveç e, polisiye roman ödülü var yani bu o ülkelerde de hani ön plana çıkan bir tür. Bir de biliyorsun İsveç'in death metal grupları da meşhur evet. ama şimdi onu çalmayacağız. Enteresan bir şey yapmak istedik bu sefer. Genelde tema ile ilgili müzik çalıyoruz ama bu sefer İsveç'ten çalacağız. Hani İsveç polisiyesi, İsveç polisiyesi diye bahsettik ama daha neşeli bir şey. Bu Peps Person. Kendisi Bob Marley tarafından kanında reggae akan tek beyaz adam diye tanımlanmış İsveçli e, reggae şarkıcısı. Onun O Boy isimli şarkısını dinleyelim istersen sonra Edgar ödüllerine geri, geri döneriz. Dinleriz. Radyo'da Cingöz Recai programında Peps Person'dan dinledik O oh Boy. İsveç'ten sadece karanlık, soğuk, vahşi polisiyeler değil, e, dünya çapında rege sanatçıları da çıkıyor. Kesinlikle. E, onu göstermek isterim. Bu soğuk İsveç ve hani İskandinav atmosferinden sonra bu neşeli şarkı <gülüyor> çok iyi gitti. Evet. E, Edgar adüllerinden bahsediyorduk. E, polisiye yazarlarına verilen ödüllerden. İstersen bu sene kimler kazanmış e, onlardan bahsedelim. Tamam. Evet. Öncelikle hani bir sürü dediğim gibi e, ilk yarıda konuştuğumuz gibi bir sürü kategori var ve bu kategoriden bir sürü aday var. Siz de yazın e, bu adayların daha önce çıkardığı kitaplara bakmak istiyorsanız www.edgars.com adresinden, e, adresinden e, bütün bu adayların listesine ve daha önce aday gösterilmiş yazarlara ulaşabilirsiniz. Ama bu sene sadece en iyi roman adaylarına bakacak olursak önce... Harlin Coban'a bakabiliriz. Yine çok satan bir yazar. Kesinlikle. O da dilimize çok çevrilen kitabı var. Evet. Hayranları da vardır belki. Evet. Bu Amerikalı yazar Code adlı romanıyla ada gösterilmiş ancak ondan sonra yeni kitabı çıktı Mart ayında Live Wire. Genelde New York ve New Jersey'de geçiyor romanları bu Code romanında yani ada gösterilen romanında 17 yaşında örnek bir kız olan Hayley McWade'in kaybolması ve sonuçta bu e, kurguya dahil olan Wendy Tynis adında bir gazeteci'nin e, nin e, öyküsü. E, Harlan, Harlan Coban'ın da tabii ki e, ünlü yarattığı bir karakter var Myron Balitar ve son kitabı Live Wire'da Coban'ın 10. Myron Balitar romanı. E, bunun dışında yine aday gösterilen bir yazar da Tom Franklin. The Crooked Letter adlı kitabıyla ee, ve e, The Crooked Crooked Letter. E, Tom Franklin'in dışında yine enteresan bir yazar daha var Tana French. E, bu da, o da evet, bu arada onu ekleyeyim son kitabı değil ama benzerlik ve şey kitapları Artemis Yayınları tarafından <gülüyor> çevrilmiş. Bu şey özellikle psikolojik gerilimde çok e, iyi. Bir, yani çok iyi eleştiriler aldı ve Tana French de gerçekten en yükselen bir yazar sanırım. Kesinlikle. zaten 2008'de en iyi ilk roman ödülünü kazanmış hı. In the Woods'la birlikte hı hı, Edgar's'da. Hı. Ve bu Faithful Place 3. romanı ve üç romanda Dublin'de geçiyor ve Dublin'deki zaten İrlanda asıllı yazar geçen cinayetler etrafında dönen olay örgülerine yer veriyor ve genelde senin de söylediğin gibi işte kullandığı temel, temalar işte cinayet Kayıp bu kaybın oluşturduğu hatıralar ve modern İrlanda hayatı üzerinde geçiyor. Yine bir diğer yazar Amerikalı Timothy Hallinan'ın The Queen of Patpong ile adaydı. Hallinan'ın romanlarında öne çıkan iki karakter var aslında 1990'larda. İlk dedektif rolünde Simon Geist, e, karakterini bize tanıtmıştı ve bu romanların hepsi Los Angeles'ta geçiyordu. Fakat daha sonra 2007'de ikinci bir seriye başladı. Bu arada da bir ara verdi. Bu sefer öne çıkan karakter Philip, Philip Rafferty, daha doğrusu Paul de deniyor. Yalnız bu seri bu sefer Bangkok'ta geçiyor ki zaten yazarın kendisi de 1980'lerden beri ara ara Bangkok'ta yaşıyor. E, ve bu aday gösterilen The Queen of e, Patpong'da ikinci seriden. Yine başka bir yazar Laura Lipman. O da Türkçe'ye çevrilen Hı -hı. histeri kitabı var ama sanırım o değil e, aday Yok. gösterilen. I'd Know You Anywhere. Hı -hı. E, Lipman da çok bol ödüllü bir yazar. Tabi aynı zamanda The Wire dizisinde de rol almış. Tabi Lipman'ın aynı zamanda The Wire'ın yaratıcısı David Sirman'la da evli olduğunu da belirtelim. Simon'la evli. E, Lipman'ın e, yine önemli bir kadın e, karakteri var. Tess e, yine dedektif hı, bu, olarak. Bu e, Türkçe'ye çevrilen histeri romanı hı hı. E, kaybolan iki kız kardeşle ilgili fakat yıllar sonra bir tanesi ortaya çıkıyor ve hı hı. Hani onun üstüne gelişen olaylar gerçekten e, o da dikkate alınması gereken yeni yazarlardan. Ve son olarak Steve Hamilton ki bu adaylardan en iyi roman ödülünü kazanan kendisi The Lock Artist. Gerçekten çok enteresan bir kurgusu var. Romanın anlatıcısı Mike Smith'in özel bir yeteneği var. Karşısına çıkan bütün kilitleri açabiliyor. Hı hı. Ve bu karmaşık kilitleri açabildiği için zaten 8 yaşından itibaren hapse giriyor. Ama son 10 yıldır da konuşmuyor. Çok ciddi bir travma yaşamış. Ve bu travma yüzünden de konuşmuyor fakat konuşmamasına rağmen biz romanda iç sesini duyuyoruz. Hmm. Ve bu roman boyunca da acaba işte geçmişinde neler olmuş, sorumlu olarak işte o travmatik neler yaşamış ve neden konuşmamış, ileride sesini geri kazanabilecek mi ve gelecekte onu neler bekliyor olabilir. Hmm. Bütün bunları Steve hmm. Hamilton'ın bu ödüllü romanında okuyabiliriz. Evet, Mart'ı... Pardon koridor yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş Travma diye hı hı. E, hemen çevirmişler 2011'de evet. e, yayınlanan kitabı. O yüzden hani e, bunu hemen dinleyicilerimiz e, gidip okuyabilirler. Kesinlikle ve hani aslında özellikle yani her sene en iyi roman adayları genelde çok e, önemli ve bol ödüllü e, yazarlar oluyor. Bu yazarların bütün kitapları okumamışsanız mutlaka evet, bakmanız evet. gerekiyor. Bir de e, burada enteresan e, aslında bir şey var. Ee, bazı ödül kazananlar e, ünlü ödül kazananlar var. Mesela 1973'te e, büyük usta ödülünü Alfred Hitchcock kazanmış. Yani illaki yazar olmasa da bazı evet. e, türe katkısı olanlara bu ödül veriliyor ki mesela e, 1976'da Borges özel hı hı. ödül kazanmış. E, özel ödülünün sebebi de yanında şey yazıyor. Polisiye, janrına yaptığı ayrıcalıklı katkılardan dolayı diyor. E, e, 1993'te bu kuzgun ödülü, Raven ödülü de Bill Clinton'a gitmiş <gülüyor> çok iyi bir okuyucu olduğu için hı hı. E, aslında enteresan e, bu, bu, bu tip isimler var e, 2007'de en iyi roman ödülünü kazanan benim gözüme çarpan Jason Goodwin'in yeni Ağacı oldu ki evet. bu programda da bahsetmiştik e, okumamışlar için gerçekten hani tarihi polisiye de çok iyi bir örnek e, 1836'nın İstanbul'unda geçiyor ve e, yazar zaten tarihçi olduğu için tarihi çok iyi katmış Gerçek olaylara dayanıyor ve İstanbul'un 19. yüzyıldaki dokusunu aktarıyor ki sırf hani sırf tarih için bile okunabilir çok hoş bir roman bunun hani. Aslında daha çok bu listelere senin de dediğin gibi bakabilirler. Tek ee, bir tek şey kaldı. Televizyon dizisinde ha. de ödülü Luther'in ilk bölümü kazandı. Ki hani Luther'de Pesace'yi çok andıran bir karakter. Evet, evet. O yüzden de hani bizce de layıkını bulmuş bu ödül. Hmm. Ee, Programın sonuna geldi. Sonuna ha? geldik ama Agatha Christie ile ilgili bir ha, nokta evet, vardı. İlk, onu e, ilk e, büyük usta ödülünü o almış tabii, tabii ki. Evet, ee, evet. Onu da e, atlamadan söyleyelim. E, Cin Göz Recai'nin sonuna geldik. E, bizi Facebook'tan da, e, Tumblr, Cin da e, takip, takip edebilirsiniz. edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.